Ümit ediyoruz. Çarşamba gününün dersleri Mektubat-ı Rabbaniye'den yani ikinci binin müceddidi müceddidi Elfisani i̇mam Rabbani Ahmet-el faruk es Serhendi Kadesallahu ve sellem Hazretleri'nin mektuplarından tabii mektubatın her mektubu herkese okunmaz. Tarikat dersi alsa bile yine her derstekine her mektup okunmaz. Biz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 Hatta biri vaat et, En yikzeb Allahu ve Resuluhu. Allah ve Resulünün tekzip edilmesini mi istiyorsunuz? Yani adamın anlamayacağı bir şey dersin. Adam inkar eder. Âti kelimeye şer etmeden, tefsir etmeden direkt meal versen olur mu böyle şeyler? Adam kâfir olur mesela. Resulünün tekzip edilmesini mi seviyorsunuz? Ne demek yani? E bir hadis-i şerif okursun, şerh lazım hadis şeriflere şerh getirmezsen, izah yapmazsan, tabii ki kendiliğinden değil, şarihlerin, şurrah-ı kiramın e, şerhlerinden. İmam-ı Tîbîler, İmam-ı Münavîler, i̇mam böyle şarihlerden bahsediyorum. i̇bn İb Hacer-i vesaire. Kastalanîler, Askalânîler, Aynîler, İmam-ı bunlar şurrah-ı kiram. E bunların şerhlerinden almadan kafandan izah getiremezsin. Ama şerhten izah getirmeden de okursun, adamın da aklı ermez. Bu da nasıl isyadır? Hadis-i şerif inkar edip, Allah muhafaza e, ehl-i sünnetten çıkar. El mütevatirse ehl sünnetten çıkar. E, mütevatir değilse de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine inanma bereketinden mahrum olur yani. Çok büyük beladır.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 yani yedi geçe kala akşam 18.45 gibi mektubat dersleri yapacağız inşallah. Fakat mektubattan ne seçeceğiz? Seçice Akaid mektupları. Akaid ne, ne demek? Akîdenince midir? Akide yani inanılması gereken düğümlenmiş. Yani sabit bir inanç. Artık çözülmeyecek, bozulmayacak. Yani acabası yok, şekki şubesi yok. Kesin itikat, inanılacak konular.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 ee, İmam Rabbani Hazretleri'nin 7. torunu Muhammed Mazhar el Faruk Hazretleri vardı. Biz ona yetiştik. Eee da kaldık 810 gece efendi hazretlerimizle beraber. O da yaşlı bir şeyh efendiydi. Vefat etti rahmetullahi Cennetül Bekiyede medfundu. Onun dedesi var. Yani o zaman oluyor İmam Rabbani Hazretleri'nin beşinci torunu. Tabii o eski. O Muhammed Mazhar Efendi bu torununa demek onun ismiyle teşmiye etmişler. O zat Medine'deki en büyük şeyhiydi.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 Bundan sonra her çarşamba inşallah bu mübarek mektubat derslerinde buluşuyoruz. Bizim şimdi dersimiz 260. sayfede el mektubu Sadişü ve vel elmiyeten 266. mektuptur. İler maktu'meyin il mukerrameyn çok değerli iki oğula maktumlara. Ani kimi kastediyor? İbn Şeyhi şeyhinin iki oğlunu kastediyor. Yani Muhammed Bakı Hazretleri'nin iki maktumuna göndermiş. El Gaci Abdullah, El Gaci Ubeydullah. Evet. Hoca yani Türkçeleşmiş artık. Tabi bu Farsçadır. Hacı diye esası. Hacı Abdullah Efendi, Hacı Ubeydullah Efendi'ye e göndermiş bu mektubunu. E bu o, uzunca da bir mektuptur. Efendim. Velakin çok ilimler vardır, çok malumatlar vardır. İnşallah hep birlikte istifade ederiz. Yani bakın bir mektup yazıyor. Allah Allah. Bir kitaba bedeldir. 260'ta başlamış, 280'de bitmiş. 20 sayfa koca uzun sayfa. Şimdiki sizin okuduğunuz normal kitaplardan bu 40-50 sayfa eder. Sırf bu mektup bütün itikat meselelerinden bizi haberdar eder. El şeriat mezhebine göre. Onca hiç bir ders kaçırmayalım. Tekrarları hangi saat verecekler onları takip edin. Lale Gülün internet sitesinden veya işte neredense Facebook'tan takip edin. Tekrarlarını yani yetişemeyenler tekrarlan. Yetişen de bir daha dinlesin canım. Dinledin diye ne oldu yani? Sorsan bir soru cevap verebilecek misin? Veremeyeceksin. O zaman daha kaç kere dinlemen lazım? Ta ki ezberine geçsin. Bir suale cevap verebilesin yani, itikadi konularda. Eee, gidi Efendim Hazretlerimiz der, bizim mektuplar nereden bahsediyor? İmam-ı Rabbânî mektupları neden bahsediyor? Biz bir mektup yazıyoruz köye, kente, nesini? Mektuba lüzum kalmadı. Cep telefonlar çıktı falan. Yine de adam hapishanede falan olursa telefon yok, mecbur mektuba mecbur oluyor. Ama e, genelde mektup şeyi de geçti ama zamanı ama tabii birkaç, on sene, on beş sene evvel mektup devam ediyordu. Bu Yeni çıktı bu işler. Mektuplarda neden e, hadisler yazılıyor veya ne manalarda Efendi Hazreti der, yazar köyüne mesela Trabzon'a, Rize'ye yazıyor. Lahanalar oldu mu? Sarı dana doğurdu mu? Mevzulara bak. Zaten mektubun cevabı gelene kadar doğurmadıysa da doğurur yani.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 İ'tikad, inanç deniliyor. Akaid, akideler, yani inanç meseleleri. Bazısı hakkında diyor, tabii ki şimdi bir mektupta bütün hepsini nasıl anlatabilir? Alâ vefkâra'yı <gülüyor> ehl sünneti vel cemaati ehl sünnet vel cemaat alimlerinin görüşlerine uygun şekilde. Kendi yorumum böyle, bana göre şöyle, yok öyle. İtikadi meselelerde insan kafasından konuşamaz. Koca İmam Rabbani Hazretleri İrtikatta müçtehit olduğu halde bak ne diyor? Ehl-i sünnet ve cemaatın yani sünnet ve cemaatın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin e, görüşlerine uygun şekilde. Bunları açıklayacağım diyorum. وَقَدَّارَتْ لَوُ عَلَى طَرِيْقِ ve ilham, Buradan anlaşılıyor ki kendi yazmamış başlığı. Bak hemen geldi. Dedim acaba buna bir nereden delil getirebilir? Bu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 ya sen din adına konuşmaya kalkan adamsın. Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bir nefisten yarattığını, Kur'an tek candan yarattım sizi diyor. Nefis can, canlı yani Adem babamızdan. Zaten Havva annemiz var. Eşini aldı ondan yarattı. Eşini de canlıdan yarattığı için zaten adı Havva oldu. Haydan, diriden yaratıldı. Ne alakamız var şempazeyle maymunla ya? E işte akılla, mantıkla, felsefeyle gidersen çıkacağın yer şempazelerdir.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 Mezhebun hacete bina ila ve men, men yehtini var. Biz yolumuzu bulmuş bir toplumuz. Hidayete eriştiren aramayız. Nefsimizin sıfatlarını e, tekamül ettirdik. Nefsimizi kötülüklerden arındırdık. Biz a, mürşide falan yol gösterene hacetimiz yok. Ahmak Eflatun dedi. i̇sal Aleyhisselam'ın selamun havarilerinden ashabından olacakken gavur kaldı gitti. Ne kadar büyük felsefeciydi ama cehennemden kurtulamaz. İman etmediği için. Çünkü peygamberin zamanına yetişti, ona iman etmedi. Onun için felsefecilere reddiye derken, tabi taslaman gibilere falan değil, çünkü neden onlar mütefelsife, felsefeciliğe özenen, felsefe yapmaya çalışan, onlara da reddiye, onlar felsefecilerin etbağı. Çünkü felsefeci demek, dedim sana Aristo Platon gibi adamlar, nerede şimdi böyle felsefeci? Şimdikiler felsefe yapmaya zorluyorlar işte kendilerini.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 Allah bilmez, kitap bilmez, peygamber bilmez. Ama el-müteşebbîn eb-i sufiyeti. Sorun nerede? Sorun şurada. Tasavvufçuya benziyor. Kendini kime benzetiyor? Tasavvufçuya benzetiyor. Yani tar tarikat ehli, tasavvuf ekliği, yok şeyh, yok mürit, yok halife, yok vekil. Tipi kılığı öyle, oturmuş. Ama işte zındık. Benden namaz düştü diyor. Millete karısının kızına gelelim öp diyor. Cık. Ya şimdi olur mu bu? Haram olan bir şey tarikatta nasıl öyle olur?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 Sakın. E sen ne yapıyorsun? Tasavvufçuyum diyorsun. Ondan sonra namaz kılmıyorsun. Ondan sonra kafanı açıyorsun. Çıkıyor bir kadın da işte başa açık her efendim. Tasavvuftan bir anlatıyor Mevlana'dan, Mestevi'den uuuu kırla gidiyor. Her kanallarda çıkarıyorlar. Bizim İslami kanallarda da çıkarıyorlar. Hiç sormazlar. Ya bu nasıl tasavvuf? Mevlana'nın tarikatını gidiyorsun sen, papazlara, hahamlara tarikat dersi veriyorsunmuş bilmem. E sen kimden aldın da veriyorsun? Ondan sonra şerata uymayan tarikat mı olur? Başörtmek farzdır. Kadınlar için bu farz Kur'an-ı Kerim'de yadırıp bir bi humuruyle alaciyu biibiyle. Başörtlerini yakaların üstüne, öyle bildiğimiz başörtü de değil, çarşafın üst kısmını kastediyor yani. Yakalarının üstüne sarkıtsınlar aşağı. Yudni in aleinim celabibiinle. Nur suresindeydi ki. Bu da Ahzab suresinde cilbapların üzerine sarkısına. O onu tefsir ediyor. Yani çarşafın üst kısmı olduğunu tefsir ediyor burası şimdi. Cilbap çarşaf. Hangi lukata bakarsan. Nerede görülmüş efendim iç elbisesine cilbap dendiği, mantopartüsüye cilbap dendiği. E, dolayısıyla bu kadar Allah'ın emri varken ben tasavvufun en derinliklerini anlatıyorum sana. Tevekkül makamı, rıza makamı, şu makamı, bu makamı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 وَمَدْحِتْ yedi. اَغَشِبَنْد۪يَتِ Nakşibendiye tarikatının övgüsü var. Diğer tarikatlara göre nakşi tarikatının bazı faziletleri. İmam Rabbani Hazretleri bütün tarikatlardan icaz etti. Sühreverdiyeden, kübreviyeden, çeşdiyeden, kadiriyeden hepsine. Ama diğer tarikatların sonunda bulduğumu en son nakşiye girdi. Muhammed Baki Hazretleri'ne intisab ile nakşi tarikatının başında buldum dedi. Onun için Naksimendi Tarikatı'na bir özel metiye yapıyor. Bu mektubun sonlarında vel men'i min sema'il gina'i çalgı türkü dinleme meclislerinden bulunmaktan engelleme mev mevzus da var. Ve huduri meclis raksı böyle bazı tarikatlarda kalkarlar ayağa dönerler, raks ederler. Onlarda bulunmamak. Tabi onların kendi şeklerinden gördükleri usul ve adab da varsa onlara da ne bu ya dememek. Fakat sen Nakşibendi tarikatindeysen, öyle mecliste bulunmamak lazım. Ve ma yunası bu zâlike. Gördün mü şimdi? Bir de bunlarla ilgili konular. 20 sayfalık bir mektuba girişiyoruz. Allah Teala Hazretleri ömür verirse bu mektubu bitiririz. Ondan sonra diğer mektuplardan okuruz. İnşallah dersleri takip edin. Bir ders kaçırmayın. Arada bak hiç fazla fuzuli bir şey konuşmuyorum. Dersi takip edeceğiz. Baad el hamd ve salavat etmeli duavat Teala sonsuz hamd senalardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi selem beytine ve cümle sahabesine sınırsız salat selamlardan sonra ve işte beyt gibi sahabe gibi silsilemiz şahımız gibi işte dua yapmamız gereken efendim zevata duaları tebliğ ettikten sonra hediyelerimizi ulaştırdıktan sonra Li alamil makhadiy mu lkiramu mu kiramlar yani değerli oğullar yani şeyhimin oğulları bilsin ne bilsin anne adal fakir a müstakrarının al kademi ile rasi fi ihsanı ve bu fakir diyor kendisi için tepeden tırnağa ayağımdan başıma kadar sizin şerefli babanızın iyilikleri İçerisinde boğulmuş kalmışım. Muhammed Baki Birli Hazretleri. Asla Afganlıdır. O gitti Bukhara'ya, Özbekistan tarafına Semerkant'e Semerkant e gitti ticaret için. Tarikat için değil. Çok da erken vefat etti Muhammed Baki Birli Hazretleri yani. Kırklı yaşlarda. Orada e, Haci Emkeniki Hazretleri silsilemizde, Derviş Muhammed Hazretleri'nin halifesi. Haci Emkeniki Hazretleri'nin sohbetine katıldı. Orada gönlünü bir kaptırdı, bütün işi gücü bıraktı, tasavvufa intisap etti. Hacı Emkeneki Hazretleri'nden manen yetişti. Hacı Hazretleri ona dedi ki, nereye mesela gidecek, diyelim memleketine dönecek, Afganistan'a veya neyse Semerkantta kalacak, yok. Sen nereye döneceksin? Hindistan'a gideceksin, Hindistan onun mekanı değil. Hindistan'a gideceksin. Orada bir zat var,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 e, kudûmunu bekliyor, gelişini bekliyor. Çünkü ikinci binin başında gelecek ya müceddid-i elfisâni ikinci binin müceddidi, birinci binin müceddidi yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem getiricisi ama bin seneden sonra çok eskimeler olur, çok tahrifat olur, çok tahhirat olur her yüzün başında bir müceddit geleceğini zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu davut hadisine beyan ediyor. Hani bizim Mahmud Efendi Hazretlerimize 15. asrın müceddidi diyoruz ya şey, İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonraki Beşinci asrın başındayız şu an. 1437 işte. 37. seneye girdik. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri ne zaman gönderildi? Tabii binden evvel geldi. Ee, i̇şte 30-29 yaşlarında falan bin senesi oldu hicri. Ne demek? Ondan sonra da işte 1034 vefatıdır hicri. 1034 vefatıdır. Yani Yaşınızı 63 hesap ederseniz işte. 29 oradan 34 buradan tamamlanıyor yani. Dolayısıyla o binin başındayken hayatta olacak, faaliyette olacak. Nasıl bizim Efendi Hazretleri bu yüzün başındayken hayatta ve faaliyette oldu. Hala da elhamdülillah başımızda devam ediyor faaliyetlerine. İşte onun gibi müceddidin vasfında inallâhü le ve i hasf u bu ümmetin din işini yeniden yenileyen yani tazeleyen demek atleri kaldırıp, kurafeleri çıkarıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tazeliği üzere ihya eden bir zat allah Teala mutlaka gönderecek. İşte bu her yüzün başındadır. Ebu Davud hadisidir, sahiptir. Her yüzün başında var. Ama tabi binin başında diye bir hadis yok. Fakat binin başında i̇mam Rabbani Hazretleri geldi. Ve kendisi buyuruyor ki Yüzlerin, yüz senelerin başındaki mücedditlerle binin başındaki müceddit arasında yüz ile bin arasında kadar fark vardır. Bir de şu anlaşılıyor ki, ikinci binden sonra bir daha bin yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bin senenin tecdidi bakımından İmam-ı başkası görünmüyor. Çünkü kendisi yine buyuruyor ki, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselamın e, nüzülü ve zuhuru bu ikinci bini geçmeyecek. Yani kıyametin ne zaman kopacağını söylemese de ikinci bin bitmeden onlar geleceğini söylüyor. Zaten onlar geldikten sonra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 Bütün bunlar bu mektubun sonunda da e, yani özetle de olsa itikat meseleleri olarak zikredilecek. Ondan dolayı İmam-ı Rabbane Hazretleri ikinci binin müceddididir. Bir daha bin senelik bir müceddit gelmeyecektir. E, bu zatın yetişmesini vesilesi de zahiri vesilesi de Muhammed Bakı Kıbirli Hazretleri olmuştur. Ama gel gelelim o şeyhini de geçmiştir. Şeyhlerinin şeyhini de geçmiştir. Bir noktada Şah-ı Nakşimend Hazretleri'nde geçmiştir.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 Sahabe-i Kiram'dan sonra İmam-ı Rabbani'de neftal yoktur. İkinci birinin müceddidi olması hasebiyle. Sahabe-i Kiram'dan sonra. Onun için İma Efendi Hazretlerimiz mektubatı ne yapardı kitapları koydururken? Tefsirler birinci sıra, Kur'an. Altına kitabı koyarken hadis kitabı, böyle eskiden hani kütüphaneler çok yok, böyle üst üste koyuyoruz ya, tefsiren üstte, hadisle alakalı kitap ikinciye, onun altına fıkıhları mı koyalım?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 bu mektuplara ona göre değer verelim, güzel anlatma çalışalım, Sizler de anlamaya çalışın. İşte o yine vefa olsun diye. Tabii ki şehri geçmiş, bütün şehirlerini geçmiş ayrı bir şey. Ama zahiri sebep nasıl olsa bir, nasıl bir çocuk e, e, babasını geçse bile babasına edepslik edebilir mi? Ederse zaten babasını nerede geçecek? Yani en rezillerden daha rezil durumda esfelis afil ne düşer? babaya terbiyeslik eden. Onun için diyor ki, kıymetli evlatlar bilsin ki, bu fakir tepeden tırnağa yüce babanızın, şerefli babanızın ihsanlarında boğulmuş kalmışım. Hayfü teallemtü dersi elifba fi hazet tarik minhu. Bu manevi tarikatta yolda elifba dersini ondan öğrendim. Halbuki öbür tarikatlarda bir icazetli şeyhti. Hepsini bitirmişti. Ama yine diyor ki, elifba'yı ondan öğrendim. Tevazu gösteriyor. Bir de tabii Naksî tarikini kastediyor ve az canuş ayrat <gülüyor> edici harf yazat elifba bir iki bir de bu tarikatın diğer hece harfleri var teasa yani manevi merati bir makamları seyir usülükte onları da ondan kendisinden aldım ve hasaret bir bereket sorbeti onun derslerinde sohbetinde, civa, yanında bulunmamın bereketiyle hem zahiri beraberlik tabii derste oturuyor hem manevi rabıtası demektir bereketiyle asıl oldu devletün dirajini nihayeti fil bidayeti Sonun başa konma devleti. Nakşi tarıkında böyle bir makam vardır. Başka tarikatların sonunda erişilen makamın tadını ve zevkini bu yolun başında tattırırlar. E, böyle olursa, başı böyle olursa ya sonu nesi olur düşünmek lazım. O devlet bana onun sohbeti bereketiyle asıl oldu. Ve bu sıdkı hizmeti, ve ceddü sefara fil vatani ona e, hizmetinde sadık olmam yani ona dürüst kalben samimi bağlanmam ve ona onun yoluna sadakatle hizmet etmem bereketiyle sefer vil, fil vatan bu da tarikatte bir makamdır yani vatanındayken manevi yolculuğa çıkmak sefer sefer fil vatan yani sen kendi içinde manevi meribi kat ediyoriyorsun artık işte on hafi ahva tariffi geçiyorsun vesaire geçiyorsun yani zaten Sehrüşülükü manevi yolların tümünü bitirdiğin zaman nereye vardın? Hani arşa mı çıktın, kürşeye mi çıktın, lev mağbuzamı vardın? Yov beleten fethali, ben maksuduna ulaştığın zaman görüp anlayacaksın ki sen nereye gelmişsin, sen ancak sana gelmişsin. <gülüyor> Çünkü neden? insanda bir kalp var. kalb Beytullah'ın beytullah. Allah'ın evi orada. Arşullah, arşı orada. Hazainullah, bütün hazineler orada. Sen zaten kendinden kaybolmuşsun, dağılmışsın, gitmişsin, kafayı dağıtmışsın. Seni şimdi tarikat dersleri, zikirler, rabıtalar, mürakebeler ne yapmaya çalışıyor? Seni sana getirmeye çalışıyor. Kalbek indirmeye çalışıyor. Sefer fil vatan. Tabi bunun daha istilahları vardır. İstilahları olabilir. Ben şu anda onun istilahlarını efendim hazırlamadım. Ve teveccüh-i şerifi Babanızın şerefli teveccühü, tabii alın alına tevettciği, feyiz akıtma muamelesi olabilir, manevi yöneliş olabilir, hepsi da buna dahildir. Vele fakiru <gülüyor> adimul kabiliyeti, beni gibi kabiliyetsiz diyor. Estağfurullah. Ama işte o tevazu, Benim gibi kabiliyetsiz bu fakir derviş diyor. İle nisbetin nakşibendi yetivi müddeti şehrayini ve nisf. Ben size ne demişte? Bir ay, iki ay kaldı dedim ya. Bak, iki buçuk ayda diyor. İki buçuk ayda nakşi büyüklerinden gelen bütün manevi irtibatları kazandım diyor. Bütün silsilenin nisbetini aldım diyor. Ama onun teveccühüyle diyor. Tabii ki zahiri şeyde silsile riayet lazım. Ve menehavul huzur al, خاصة bir ile kabiri, evet, ee, kıymeti babanızın teveccühü bu büyüklere yani nakşi büyüklerine ait özel huzur ee, yani mevla ile irtibat kurma makamı mevla görü gibi olma artık özel bir huzur birliktelik onu da bana bahşetti onu tevecchu lutfu diyor ve keyfe eslahu em keyfe ubayinu tafsil ma hasal fi hadi el muddeti el qalilati min ve zuhurati ve ve ve ay kadar kısa bir zamanda Az bir müddette Allah'ımın tecellilerinden, bana manevi alemde görüle, gösterilen zohrattan, nurlardan, renklerden, renksiz, şekilsiz nurlardan, e, renksiz nurlardan, şekilsiz nurlardan bir tatfülühi ona tabi olmam, o yüce babanıza uymam efendim vesilesiyle neler elde ettiğimi, nasıl açıklayayım, nasıl tafsil edeyim, izah edeyim diyor. Velem yapma bir <gülüyor> tevcihühi şerifi onun kıymetli bize tevettüğü ve yönelmesi manevi fezdleri akıtması vesilesiyle kalmadmıştır. Dakika tümünde kalkmaarif tevhid ve ittihad ve al ve al-ihaat ve al-sera'yani, gayra mukeşife lihada al-fakire ve gayra Yani Allah Teala'ın bilme, tevhid ilmi, ittihad. Allahu Teala ile bir, birleşme, birlikte olma. Tabi bu haşa ve kella, mesafe yakınlığı birleşmesi değil. Manevi, birliktelik, yakınlık, Mevla Teala'nın kuşatması, Kur'an-ı Kem'de de söylüyor bir kül şey muhit, her şeyi kuşatmışım diyor. Peki bunların izahı var. Bu kuşatma nasıldır? Ee, Mevla Teala her şeye muttali her şeye vakıf, her şeye nüfuz etmiş ama ilmiyle tabii <gülüyor> zatıyla değil ama bu konuların inceliklerinden bu fakirin anlamadığı, bilmediği, vakıf olmadığı bu fakire görülmeyen, gö görünmeyen gösterilmeyen bir incelik dahil kalmadı. Bütün manevi şeyleri, ilimleri keşfetti. Ve ma'da aykun şu hudul vahteti filketrati. Çoklukta birliği görmek ne demek oluyor? Ve müşahadeül kethrati filvateti. Bir teklikte çokluğu görmek nasıl oluyor? Fe'ine umami mukaddimat hazil ma'rif. <gülüyor> Allahu Teala ile ilgili ilim ve ma'rifetlerin ön, ön bilgilerindendir bunlar, mukaddimelerindendir. Bütün bunları Efendim e, ben keşfettim diyor. Ve icra ismiha ve icra ismiha dil ma'arife sen lisan fi cem bi nisbet-i nakşibendiyeti vel huzur-i khas biha ula ve icra ismiha dil ma'arif alel lisan. Yani bu marifetler de mi söyleyimiz tevhid, ittihad, kurb, tevahhed, te kesret, kesret, tevahhed müşahedesi gibi marifetlerin isimlerini alel lisan yani dile getirmek, bunları laf olarak konu etmek yani şey kastediyor yani Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin e, özellikle tedvin ettiği, tafsir ettiği işte vahdedil vücut gibi vesaire marifetler bu gibi mevzuları dile getirmek nakşi nispetinin yanında fi cemb'i nispetin nakşibendiyeti vel il khası bihavla ile kabiri bu büyüklere özel olan Mevla ile huzur yanında Nakşibendi tarikatının Allah ile irtibatının yanında ve beyanu alame-i hades ve müşahadeti yani e, bu diğer evvelce konuştuğumuz marifetleri ağza almak ve bu vahdette kestet kesret de vahdet müşahadelerinin alametleri nelerdir falan onları açıklamaya kalkmak kullu'l-elke minkusur-i nazar yani Nakşibî büyüklerinin eriştiği Mevla ile huzur makamına göre Diğer bütün e, e, ismi sayılan mertebeler e, kısa görüştendir nazar noksanlığındandır. yani düşünce eksikliğinden veya ulaşım manevi mertebelerde noksan ulaşımdandır çünkü muameleekabiri aliyetin cidden naşiben tarikatına girdim iki buçuk ayda öyle makamlar kazandım ki onların muamelesi manevi işleri o kadar yüksek ki lenismet Telaabikül cerrakın varakkas öyle yani işte bağırıp çağırıp kaside okuyan, kalkıp ayağa dönüp dolaşan işte efendim sema yapan, raks yapanlarla bu işin hiç alakası ve ilgisi yoktur. O işler yolda kalır yani. feyda Nil tüm mislâdî devleti uzman hadrat-ı şeyhine madem şeyh efendimizden ben bu kadar büyük devletlere ulaştım la yümkünülü'n <gülüyor> edâv hakkı şeyin ve lev mesâhtu râsî müddet umri ala alâ akdâmi huddâmi Yüce eşiğinizin yüce eşiğiniz yani kapınız diyor babanızın kapısı diyor yani şeyhinin kapısına yüce eşiğinizin hizmetçilerinin değil Efendinin, değil sizin diyor sizin yüce kapınızın hizmetçilerinin ayaklarına ömrüm boyu ölünceye kadar başımı sürsem mes bile kıymetli babanızın haklarından bir şey dahi ödemem mümkün olmaz. Şimdi bizi, Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizden yani böyle makamlara falan gelemedik, bir şey eremedik ama olduğu kadar şey Bugün Müslümansak, Ehl-i Sünnetsek, işte bir şeyler zikir mikir yapıyorsak hep onun bereketiyle. Biz şimdi nasıl onun kıymetini bileceğiz? Değil eşiğinin, hizmetçilerinin ayaklarına ömrümüz boyu kapansak, az bile diyeceğiz. Şükür eden bu hak ödenmez ya. Bu maneviyat hakkı ödenmez. Dünyanın profesörlüklerine gelseydik, ehl sünnetten, şu manevi hallerden zerre bilmezdik ya! Görmüyor musunuz? Bütün dünya prof dolu, doçert dolu ya. Bir şeyden haberleri yok. Allah'tan, ahiretten haberleri yok. Manevi ilimlerden hiç haberleri yok. فَمَاذَا عَرِضُ عَلَيْكُمْ اِنْ تَكْصِيرَاتِ Ben çok kusurluyum diyor size, teşekkürüm ve eda edemiyorum. Kusurlarımdan neler arz edebilirim? فَمَاذَا اُزْهِرُوا لَكُمْ çok mahçupluklarım var size karşı mahçubiyetlerimden ne belirtebilirim ve lakin cezallahu subhanu annel hadir husamettin ahmet hayral ceza hoca husamettin ahmet efendi Allah hayırlı mükafatlarla tarafımızdan müsap kılsın ki Haydukefanel kefanel mu'nete ve şeddeni ta kalimmeti fî hidmeti huddamil atebetil yüce eşiğin babanızın kapısının hizmetçilerinin hizmetinde himmet kemerini kuşandı ve bizim yapmamız gereken, yani farz-ı gibi düşünürsek, onlar yapmasa bize düşecekti o kapının hizmeti. Ama o sıkıntıda karşı bize kafi geldi, o işleri o e, efendim, yürüttüğü için bizim tarafımızdan Allah ona çok mükafat versin ki biz de bizim gibi zaten noksan e, hizmette geri kalmış kişileri bu vazifeden geriye çekmiş oldu.